Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Teknik Masa'da Ömer ile birlikteyiz. Ve konuğumuz Zeynep Sayın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Zeynep Hoca ile geçen hafta Ölüm Terbiyesi kitabını konuşmaya başlamıştık. Bu hafta devam ediyoruz. Tam da kalenderilerde kalmıştık. Ben orada sizi... Ben de öneriyorum. <gülüyor> evet, kalenderiler... <gülüyor> Aa, kalenderilerden söz etmiştik ama küçük bir hatırlatma yapayım. Kalenderiler 13. yüzyılda aa, Anadolu'da yaşamış, Selçuklu'nun üzerine yürümüş, Baba İshak, Baba İlyas isyanlarına katılmış, işte Seypedetlerine kadar uzanan ilginç figürler. Bunlar, e, benim aa, geçen hafta bu Ölüm Terbiyesi kitabından söz etmiştik. Benim bu kitabı Ölüm Terbiyesi ismini vermiş olmamında bir aynı zamanda olan aa, <Gülüyor> İslami cemaat. Aa, şöyle ki, aa, Ölmeden önce ölme terbiyesine daha vakıf oldukları düşünülen bir cemaat bunlar. Toplumsal bütün kuralları reddediyorlar. Toplumsal itibarı tümüyle hiçe sayıyorlar. Mezarlıklarda uyuyorlar. Camilerde uyuyorlar. İslami tarikatlar içinde ya da yollar içinde son derece istisnai bir şekilde dileniyorlar. Çünkü dilencilik hani Fransiskenleri filan Hristiyanlık da dair ama İslami cemaatler arasında dilenciler yok. Üremeyi reddediyorlar. Üremeyi reddettikleri için kollarına ve ayak bileklerine değil sadece cinsel organlarına bile halkalar takıyorlar. Eğer cinsel ilişkiye girerlerse eşcinsel ilişkiye giriyorlar. Kenevir içiyorlar. Evet, yani şimdi <gülüyor> tümüyle bizim bildiğimiz İslami cemaate aykırı olan figürler Her şey var. Bunlar. Her şey <gülüyor> var. Evet tümüyle figürler. Ve bunlar bir kısmıyla yani gnostizmden bir yandan Horasan erenlerinden etkileniyorlar. Gnostizmden etkileniyorlar. Pavlusçulardan etkileniyorlar. Ve kendi nefslerini ölmeden önce ölere kendi kellelerini koltuklarına koyarak yol almayı öneriyorlar. Yani kelleni koltuk yani Türkçede de bir söyleriz ya Kelli Kellesi koltuğunda. koltuğunda. Yani şimdi bir yanıyla böyle bir takım figürler var. Bir yanı ile arada 1936'da George Bataille'in Paris'te, Fransa'da, Alman nasyonel sosyalizmine karşı direniş hareketi olarak kurmuş olduğu ASEFAL diye bir grup var. ASEFAL bizim kefa sözcüğü de ASEFAL ile aynı hmm. a, yerden geliyor. Oh, yani a, a e, <gülüyor> negasyon, yani an, un, unheimlich, ankeni gibi a, <gülüyor> la, y, y, Yunanca. Yani kafasız demek, yani başlarından olmuş demek şimdi Andre Mason'un da böyle ilk de sekiz tane dergi çıkarıyor George Bataar, bu ASEFI dergisi çıkarıyor, ondan sonra bir daha çıkmıyor bunlar e ve ilk sayısında Andre Mason yapıyor, ressam Andre Mason ve kafasız bir adam çiziyor yani işte bütün bu Alman nasyonal sosyalizmin Arno Breker'in ve diğerlerinin o e anıtsal göstergeselliğinin karşısında duran ya da karşısında demeyelim karşısında olduğu anda yine dikotomik bir karşıtlıkta, yanında duran içinde duran ya da geçen hafta sizin demiş olduğunuz gibi içinde gedi kaçan bir şekilde, başsız bir e, insan e, figürünü kapağı koyuyor. Şimdi başsızlık her türlü başlangıcın karşısında oluyor demek. Her türlü başlangıç anlatısının karşısında oluyor demek. Yani başlangıç, baş kendi yol üzerinde kayıtsız şartsız hüküm süren ilksel ilke anlamındaki bu Yunanca arke sözcüğü vardır ya hani hmm. bu patriarkat ya da işte architecture yani mimarlık kavramının da arkesi olan. O arke her şeyin kökeni, her şeyin başı demek. Her şeyin başın, her şeyin tek bir başta toplanan yani başın tekeline başın monopolüne şiddetle itiraz eden e, figürler. 1936'daki direniş hareketini oluşturan George Bataille'in de ön ayak olduğu ASEFAL'ler 13. yüzyılda da kalenderiler şimdi benim kalenderilerle bu ASEFAL grubunu bağdaştırmamın nedeni her ikisinin de direniş hareketi olmasıydı hmm, evet, yani, ve ölüm terbiyesinde bu ikisini bir araya getirmemin nedeni de aslında yani bir tırnak içinde bizim doğudan bir tırnak içindeki batıdan iki ayrı güzergahı, iki ayrı serüven ya da macera güzergahını birbirine sarmallayarak aslında Bağbaziz diye çok harikulade bir film vardır. O filmin de başlangıcında harikulade bir alıntı vardır. Tarihe giden birçok yol vardır yaşayan nefsler kadar. Yani dolayısıyla nefler aslında kadar. son derece farklı olduğu düşünülen bu iki güzergahında son derece yöndeş yerlere, vardığını tartışmak içindi. Bunu niye tartıştım? Çünkü geçen hafta bıraktığımız yerden Hı -hı. devam Hı -hı. ediyorum. Dolayısıyla bütün bu cümlelere bütün bu cümleleri kurma hakkında oradan alıyorum. Tabii, yani lütfen. şimdi ölüm terbiyesi diye bir e, kitap yazmıştım. Onu konuşuyorduk ve o ölüm terbiyesinin ölüm terbiyesi iki anlama geliyordu aslında. Yani bir tanesi ben ölümün tehdidiyle terbiye etmeye niyetleniyorum. Yani ölümü siyasallaştırarak bak ha ben senin hem yani seni sadece öldürürüm değil bak ha ben senin ölün üzerinde de tahtit uygularım ben senin ölün üzerinden de senin hatırlanmamana senin ölü belleğinin e, diri tutulmamasına yol açarım. Çünkü nedir? Aslında yani geçen hafta bir ayrımdan söz etmiştim. Yani ayrım diye bir şey varsa ayrım insan ile ceset arasındadır. Çünkü ceset insan değildir. Ama bir ikinci ayrımımız daha var. O da şu ki ayrım aynı zamanda ölü ile imge arasında. Ölü, ölüyor. Ölenden bize imgesi kalıyor. Öyle değil mi? Evet. Ve dolayısıyla eğer biz hatıradan geçen hafta siz anımsama ile hatırlama aynı şey değildir demiştiniz. Eğer biz ölünün hatırası e, sürdürecekse bunu sadece ölünün imgesi üstünden yani Abi Warburg'un dediği gibi nahleim, şörbeyim, şörvivre, ölünün hayatta kalmasını hatırası üzerinden sağlayarak yapabiliyoruz. Şimdi ölüm terbiyesi sadece ben seni öldürüyorum aa, diye hmm. e, işaretli sürekli bizi tehdit ederek parmak göstermiyor aynı zamanda ben senin hatıran da yaşatmam diye bizi tehdit ediyor. Şimdi dolayısıyla ne yapıyor işte? geçen Kış bunun hepimiz şahit bunun şahidi olduk. İşte Kışıkçı'yı asit havuzuna atıyor. Daha öncesinde işte Belçika'nın ilk ilk demokratik yolla seçilen Cumhurbaşkanı Lubumba'yı asit havuzuna atıyor. Yani tamamen yok, ediyor. tamamen yok ediyor yani işte bellek yok etme yani şimdi seçimlerle de ilgili de bir şeyler de burada da düşünmeyi sürdürebiliriz seçimin belleğini günümüzde Türkiye'de yok etmek gibi bir kaygıdan da söz edebiliriz her neyse ee, bir de bunun karşısında ölüm terbiyesinin bu türden tehdit bir bu türden tehditkarlığının karşısında bir de ölmeden önce ölmeyi bize öneren ve dolayısıyla ölümün siyasallaştırılmasına meydan okuyan, alttan geçen, alt böyle bir takım yüzyıllardır süren direniş hareketi olarak varlığını koruyan bir takım mecralar var. Ölmeden önce öl, kendi bedenini, kendini ceset gibi taşı ve bu dünyadaki ölüm üzerinden... E, ...siyasallaşan bütün iktidarlara... Meydan a, ...diren, meydan, meydan oku. Bir evet. bir gelenek var. Evet. Yani beni bu geleneğin e, sürdüğü iz ilgilendirdi. O yüzden kalenderilere verdim. Evet. Kalede kalenderlerden hareket edildi. <gülüyor> Zaten o noktada geleneği de eleştiriyorsunuz. Hani gelenekçilerin aslında ne kadar geleneksiz olduğu... ...ve bunun e, tamamen o... Yani Elbette işte, tabii, hiçbir şekilde yani muhafaza edilen hiçbir şeyin yani muhafazakarlar tarafından muhafaza edilmeyen gelenekten de bahsediyorlar. Tabii, yani, <gülüyor> tabii ki yani aslında yani düşüneceğinizde şimdi Martı Projesi diye bir şey çıktı. Mimar Sinan Camii'nin temelleri çatladı. Yani hangi gelenek? Mimar Sinan Camii'ne al alüminyum biz çıkma balkonlar yapıyoruz. Hangi gelenek? Evet. Yani gelenek denilen yani gelenek sözcüğü çok güzel bir sözcük çünkü gelene ekliyorsunuz aslında. Evet, gelenek, gelenek ve eklediğinizde Gelene çok eklemlenen bir şey gelenek. Yani evet. şimdi hangi gelenek? Geleneğe eklemlenmiyorsunuz ki. Siz geleneğin hatırasını ima etmek. Çünkü yeni bir ee, yeni bir sözüm e, ona gelenek oluşturmak zorundasınız. Evet. Yani Hobsbawm'dan biliyoruz hepimiz Tabii. gelenekler icat edilen İ, icat şeyler. İcat ediyorlar. Ama Hı. yani şimdi uh, tarih ile mitos arasındaki farkı da konumlandırmak lazım. Tarih diye bir şey var. Gelenek tarihe dair olan bir şey. Ama tarih mitosu yaratmak diye bir şey var. Evet. Yani şimdi dolayısıyla da tarih mitosu yaratmak ve tarihin yerine yeni bir mitos koymak için siz geleneği imha etmek. Geleneği bellek hijyenine uğratmak zorundasınız. İşte hijyen. İşte Tabii, onu... gelene, yani gelenek hijyen Hatıra hijyeni, yani bütün bunları yapmak zorundasınız. Yani ölüm terbiyesini ben bu yüzden yazdım. Yani e, çünkü işte yani e, her şeyin yani dur dediği yani bir, bir cinnet geçirdiğiniz ve her, dur dediğiniz bir nokta geliyor hayatta. Evet. Yani o cinnet noktasını yazıldı <gülüyor> ölüm terbiyesi. Evet. Aslında bu ölüm terbiyesi hani ölüm bize varlığı da tabii varlığı da konuşmayı beraberinde getiriyor ve aslında. Ee, yine e, kitapta beni en çok etkileyen şeylerden birisi işte dünyayı kurtarmak, dünyada kurtulmak hmm. ve kendini dünyaya iade etmek. Hmm. Yani i̇ade etmek, hmm. kendi varlığımız üzerine ölümden yola çıkarak düşünmek. Hmm. Bu da aslında sanırım o terbiyenin başka bir şekli değil mi? Hmm. Varlık olarak bizim bu dünyadaki ne diyelim konumlanma halimizi hmm. yeniden kalmak. E, ...tartışmayı açan... ...belki kendi içimizde gedik açan bir şey yani aslında bütün bunları benim düşünmeme vesile olan gene İbni Arabi'dir hmm. yani İbni Arabi'nin füsusudur füsus okumalarıdır ee, ve tabi İbni Abbas'a rivayet edilen o ben gizli bir hazineydim bilinmek istedim ve evreni hmm. yarattım hadisidir ve İbni Arabi'nin aslında e, Tanrı'nın evreni bir ayna olarak yarattığını hmm. düşünmesidir ve bu aynaya da ve Tanrı'nın kendisini bakmasını sağlayacak olan aynayı cilalayacak ve aynayı parçayacak atacak. olan kişi de insanı kamildir. Evet. Yani atarının kendi celaliyle kendisini görmesini sağlayacak olan kişi insanı Kamil'dir. Şimdi a, dolayısıyla insanı Kamil'in kendini bir anlamıyla da aradan çekmeyi yani ölmeden önce ölmeyi öğrenmiş olması gerekir ki Tanrı'ya ayna vazifesi de görebilsin. Şimdi a, dolayısıyla a, son derece harikulade şehristanenin de üstünde durduğu iki tane de bu arada Türkçe'de harika bir şehirisı var şehiristanenin yani Agamben'in de üstünde durduğu şehiristanın 754 Kur'an-ı Kerim'de a, bir bir bir bir bir a, alıntıladığı bir a, yer var. O da şunu diyor ki yaratılış ile Kur'an'dan söz ediyorum. Yaratılış ile emir birbirinden ayrıdır diyor. Şimdi Tanrı evre bu şöyle yorumlanıyor ya da yorumlanabiliyor. Yani Tanrı evreni yarattı ama Emir de insanın yani bu aynayı cilalayarak Tanrı'nın kendisini seyretmesine kadir olabilmesi. Başka bir ifadeyle bu dünyayı parlatması, bu dünyayı güzelleştirmesi, bu dünyayı a, nazikçe cilveyle, tecelliyle cilve aynı kökten geliyor biliyorsunuz. Yani a, cilveyle bu tecelliyi a, parlatıyor olması yani insanı kamil olmaya kadir olması. Ve dolayısıyla da bu dünyadaki kurtuluşun Tanrı'ya değil insana dair olan bir eylem, bir süreç olduğu. Şimdi ilahiyatı böyle okuyabiliriz. Tabii. Yani İslamiyet'i de böyle okuyabiliriz. Tabii. Yani İslamiyet'i böyle okuduğumuz noktada e, o zaman e, kalenderileri, kalin, kalenderilerin, işte, melamilerin ve diğerlerinin hurufilerin. Açtığı, hurufilerin, e, açtığı yoldan e, okuyarak aslında... İslamcılığa karşı bir takım başka damarları durmadan vurgulayabiliriz. Evet işte bu da gedik açmanın başka bir yolu. Aynen öyle. Evet. Şimdi Yo. geçen hafta sözünü ettiğiniz iz sürmek, iz evet. bilimde yani ben öyle düşünüyorum yani evet. bizim vazifemiz yani bir şekilde... Yani bütün bu izleri sürmek. Yani ben mesela hala 2019 senesinde laik kesimin çok ciddi bir hata yaptığını düşünenlerdenim. Yani o da şöyle ki yani sanki laisizm İslamcılığa karşı bir şeymiş gibi diye. ya Ve dolayısıyla da Mustafa Kemal Atatürk İslamcılığa karşı bir şeymiş gibi konumlandırılıyor. Ve dolayısıyla aynı karşıt kutuplaşma varlığını evet. korumayı sürdürüyor. Şey. Sürekli Komşalık. sinekli bir kutupluluk Evet. Yani, yani ben başından beri buna itibar eden biri değildim. Yani bugün de değilim. Yani ee, İslamcılığın modernist bir ideoloji olduğuna dair hiçbir şüphem yok. Yani modernizmden neşet etmiş olan ama İslamcılıktan değil, İslamiyetin içindeki bir takım direniş kana, birtakım direniş mecralarından bir söz edersek, bu ve onları da tarihçi ya da imge bilimci ya da işte istürmcü iş olarak bunları açığa çıkarmaya çalışırsak, yani bu karşıtlığın içinde de ben gedik açabiliriz diye evet. düşünenlerdenim. Yani hı hı. dolayısıyla sanatım ve siyasetim ve düşün, evet düşüncenin yani Sanat ve siyaset diye anlamda anlamda ayrımda olmadığını yani düşünenler. Düşü, yani. Tam da düşülen bir şey. Evet, gerçekten evet. yine onu da söylediğiniz gibi. Ee, ama işte bu tam da söylediğiniz şeyler e, yeni bir düşünce pratiğini hep beraberinde getiren şeyler. Ve bu düşünce pratikleri de yani bu şekilde ölüm terbiyesindeki düşünce pratikleri de işte tıpkı saat iki programdır kelimeler ve kelimen kelimelerin Hı -hı. farklı çağrışımları ve anlamları üzerine konuştuğumuz gibi... ...anlamı her seferinde aslında yakalamayı başarabilmek. Çünkü Hı -hı. anlam da uçucu bir şey. Öyle değil, değil mi? mi? İmge gibi. Mi? Dolayısıyla hani bir diyelim kelimelerin sözlük anlamları var. İşte Açık, sabit, hiç değişmeyen. Ya de da işte sözde etimolojileri var. Şöyleydi böyle deyip. Ama aslında bir de onların kendi bulundukları ne diyelim haleleri içerisinde Hı -hı. bir yakalanacak halleri var. Bizim onları da sanırım bu şekilde fark edebilmemiz gerekiyor. Bu da bu terbiyenin içinde olan bir şey herhalde. Tabii ben de öyle. Yani aynen öyle de düşünüyorum zaten. yani, yani Sözcüklere inanmak değil, güvenmek Hı -hı yani inanç çünkü başka bir şey sözcüklere biat etmek değil bütün o sözcüklerin anlamlarına hepsi çünkü onları gezici gösterenler yani geziyorlar yani bir takım şeyleri evet, gösteriyorlar geziyor. ama gezerek yani böyle <gülüyor> evet. gösteriyorlar yani sözcüklerin o gezici gösterenlerine biat etmek değil sözcüklerin o, bir şeye bir, bir, sözcükleri bir şeye yapıştırmak değil yani o bir şeye yapıştırarak zamklamak hmm. sözcükleri bir anlama değil o anlar, anlamların sürekli bir değişikliğe maruz kaldığını, aslında aslında bizim anlamlandırdığımız çoğu şeyin anlam bağışıklığına anlam bağışı olduğunu. Yani ve ve dolayısıyla da yani gene Wittgenstein'ı anmadan burada duramayacağım ve dolayısıyla aslında dilimin sınırlarının dünyanın sınırlarını belirlediğini ve o dünyanın sınırlarında bütün o o o, o dilin oluştur bir dilin anlamlarının hmm. oluşturduğunu, onların aslında birer biz birer birer birer mapushane olduğunu ve o anlamlara inanmak yerine o anlamlardan jusans diye işte lakanın da üstünde durduğu başka bir bağlamda kullandığı bir sözcük var ama yani o anlamlara biz inanmak yerine o anlamlardan biz zevk alabileceğimizi bir şekilde alıp kabul edip teslim etmek gerek diye düşünüyorum. Yani biz anlamlardan zevk alabiliriz. Evet. Yani biz aşkın anlamından zevk alabiliriz. Niye almayalım ki? Evet. Ama inanmak başka bir şey. Doğru. Yani Hı -hı. Ay, şimdi anlamlardan ay, zevk almakla anlama itibar ve riayet ve biat etmek birbirinden farklı şeyler. Evet. Dolayısıyla da yani a, dolayısıyla da bunları sürekli yani neredeyse işte aslında a, Marcel Mauss'un o armağan kuramında yazdığı gibi 1925 hmm. senesinde yani sürekli bir sirkülasyon halinde aslında hmm. sözcükler. Yani kendi çıktıkları yere de geri dönüyorlar, evet. yeniden başka gidiyor gidiyorlar. Sürekli bunlar yani baş, yapışmıyorlar. Bir şeyin üstünde dalgalanıyorlar, hareket ediyorlar. A ha, biz alıyoruz diyoruz ki onları vatan millet sakarya. ya. ya yani da, bu bir problem tabii. Ya da. Ya bu da şey gibi işte ekstatik hani biz evet. de bir vecd hali evet. ya da herhalde bir trans hali ve ya da bir parıldama ve parlama evet. hali. Tam da orada yakalanmak. Ve o yakalama halinin kendisi bir iz de bırakıyor aslında sonra değil mi? Tabii. Bizde de bir iz bırakıyor. Bırakıyor Hepimiz sözcükse hmm. Yani o izler bırakıldı. Ya, o yüzden mesela bu terbiye kelimesini yeniden gündeme getirmeniz bu kitapla birlikte. Yani sadece ölüm değil yani terbiye meselesini de mesele diyorum. Mesela hmm. mesel şimdi hmm. bu kadar kelimelerden ve sözcüklerden bahsedince bir taraftan hani şeyi de gösteriyor bu kitabın... Bu yeni düşünce pratiği ve işte bu hep bahsettiğimiz o dayatılan işte simgeselde, o dizgelerde ya da işte görünende yakalanıp bize sunulanda fark edilemeyen şeyleri e, görünür kılmanın da bir yolu aslında. Hı hı. Bu anlamda şey de var. Hani bu kitap da öyle. Hı hı. Yani tabii bunu siz ilk programda söylediniz zaten. Söylediniz zaten. Yani ben bunu oturup böyle bunu şunu yazayım diye başlamadım. Hani gezi hareketiyle birlikte hı hı. buradan gelen bir ilhamla aslında yazıldı diye. Onun açtığı bir alanda. Onun açtığı bir alanda. İlham diyelim. Evet. Ilham, açtığı bir alanda. Onun al açtığı bir. Onun evet. Onun sayesinde aç, açılan bir alanda. Yani aslında bu yeni bir yeni bir şey. Bir taraftan da geleneğe de hani e, ne diyelim e, zamanı çok boyutlu katmanlı bir şekilde düşünüp yeni bir düşünce şekli vermesi kitabın. Yani yeni e bir okuma ve okurda da bir şey uyandırma hali ben çünkü bunu çok önemsediğim için sürekli Hı -hı. buraya dönüp Hı -hı. dolaşıp geliyorum kusura bakmayın. E, bunun bu şekilde yazılmış olması da bir düşünce pratiği açısından gedik oluşturmak için iyi bir şey bence yöntem. Yani herhalde öyledir ama yani ben aslında o kitapta yeni bir şey söylediğimi söylemiyorum ama yeniden düşünmüyorum ama yani yine de o kitap yani tercümanın ahval oldu diye düşünüyorum. Hmm. Hepimizin ortak bir yani tonalitesi Heidegger anlamında bir hale bir, bir bir durumu vardı. Yani hepimizin yani aslında e, dile getiremediği sözcüklerini bulamadığı bir durumu vardı. Evet. Yani o kitap diye düşünüyorum yani o yüzden de o kadar aslında okunuyor. Yani çok kısa zamanda üçüncü baskıyı yaptı filan Yani hepimizin o haleti ruhiyesine, tercümanı ahval olduğu yani aslında görünür kıldı diye düşünüyorum evet, bir takım şeyleri. Kaldı. Yani o yüzden evet o kitabı ben de önemsiyorum. Yoksa o yöntemimin, o kitaptaki yöntemin bana dair bir yöntem olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ama Türkiye'de aslında insanların uygulamadığı bir yöntem olduğunu düşünüyorum yani yani çünkü o yani çünkü Çünkü kalıcı olan ya da sabit olan ya da sırnak içinde sabit olanla u şey yapmak e, ya da işte bir şeyleri öncesi ve sonrası içinde düşünmek yani bunları bu şekilde bir bağdaşıklıkla evet. düşünmek yerine işte daha e, bir zincir gibi düşünmek daha kolay geliyor aslında belki evet. de yani o kendi bir şeye düşmediğimiz için Belki ha. de yani tam, tam da bir şeye düşmek gerekiyor sanırım. Bu düşüşün içinden böyle ne diyelim yavaş yavaş yavaş yavaş tırmana tırmana çıkmanın bir e, terbiye olarak evet. <gülüyor> görünür e, kılması. E, hocam çok teşekkür ederiz. Biz ikinci programında sonuna geldik. Ben Maalesef siz e, son olarak bir şey söylemek ister misiniz? Varsa son olarak eklemek istediğiniz bir şey. Sevgilerim. <gülüyor> evet benim de aklıma son kez bir de şey geldi. Ben söyleyeyim o zaman. Siz dediniz ya tam da bir halet ruhiye. Hı hı. ...işte halet ruhiyeye tercümanı ahval olmak. Bu biraz şey gibi eskiden bu şey Tanpınar'da diyor ya her devrin ve her neslin bir şeyi vardır, bir eseri. ...işte İşte bu herkes o birileri oturup bu yani bunu planlayarak yapmaz aslında. Ama bu evet. onun şey ama bu eskiden nesiller ve kuşaklarken Sanırım bugün söylediğiniz gibi ruh hallerine dönüştü artık. Hmm. Sanırım artık kuşaklar yazılmayacak galiba. Ruh hallerini yazacağız. Ya da okuyacak mıyız? Yani bu biri diğerini e, karşı olmak zorunda değil tabii. Hı -hı. Tabii tabii değil. Evet. Kesinlikle değil. Karşı evet. olmak zorunda evet. değil. Ama hani o, o ruh hallerinin de bu şekilde e, aktarılması ve görünür kılınması. Yeni, yeni, yeni demeyeyim de ne diyeyim artık. E, görünür kılınması da. Aa, ne diyelim bu terbiyen içinde olacak herhalde. Evet. Yani ama 2018 senesinde bir takım başka kitaplar daha çıktı. Hı hı. Yani mesela Nagihan soyadını hatırlamıyorum. Nagihan Nagihan iletişimden harikulade hı hı. bir kitap çıktı. Yani Hunch yani şöyle. Kıskançlık ile haset arasındaki fark nedir? Hı -hı. Duygu politikası Direkt üzerine. Evet. Günümüzdeki yani iktidarın duygu politikası üzerine Türkiye'deki iktidarın. Hınç ile kıskançlık arası, e, kıskançlık ile haset arasındaki fark nedir? Hı -hı. Yani kıskançlık objesi olan bir şeydir. Haset onda var diye kıskanırsınız. Yani bende yok onda var diye kıskanırsınız. E, oradan iğrenmeye nasıl geçersiniz? Hı -hı. İğrenmeden e, resantimana hınca nasıl geçersiniz? Böyle bir kitap çıktı mesela harikulade. Hı -hı. Ya da Barış Ünlü'nün son derece ilginç bir kitabı çıktı. Yani 2018'de aslında yine de en azından birkaç tane çıkmış olan kitabı yan yana sayabiliriz. Evet. Aynı Hı -hı. kuşak değilse de aynı, aynı halit ruhiyenin tezahürleri tezahürü olan. Evet. Hani çünkü hepimiz çok göndeş durumdayız. Evet, güzel. Tekrar çok teşekkür ben ederiz. Ee, Hoşçakalın, görüşmek üzere. Hoşçakalın.